Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Doğada gerçekleşen iklim müzakerelerinde bugün karar günü. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Genel Sekreteri Figueres'e göre, Kyoto Protokolü'nün ikinci yükümlülük dönemiyle karar büyük bir olasılıkla bugün gerçekleşecek oturumlardan çıkacak. Zira Kyoto Protokolü çalışma grubu müzakere metnini tamamlayarak artık genel kurula sundu. Öte yandan Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri devam ederken aktivistlerin Türkiye'ye günün fosili ödülü vermesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine soru önergesi olarak gelecek. Katar'ın başkenti doğada süren iklim müzakerelerinin ikinci gününde iklim aktivistleri Türkiye'ye iklim değişikliğindeki sorumluluklarını hatırlatan günün fosili ödülünü vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanıtlaması talebiyle bu ödülü soru önergesi haline getiren Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Türkiye'nin diğer ülkeler nezdindeki itibarının arttırılması gerekçesiyle Kyoto protokolüne taraf olunduğunu hatırlatarak günün fosili seçilmenin bu itibara zarar verip vermediğini sordu. Mesele burada sadece itibar meselesi değil şüphesiz esas sorun ülkenin iklim değişikliği konusunda gerekli adımları atmayışı. Atsa zaten itibarı da bozulmaz, fosil de seçilmez. Dünyanın önde gelen iklim değişikliği ekonomistlerinden biri olan Lord Nicholas Stern'e göre, Gelişmekte olan ülkeler karbon salımı azaltımında aslan payını üstlenmeli. Stern'in The Guardian'a yaptığı açıklamaya göre gelişmiş ülkeler salımlarını sıfırlasalar bile bu iklim değişikliğinin etkilerinden kurtulmak için yeterli olmayacak. O zaman bizi de bir an önce sıfırlasınlar ve diğerlerine de sıfırlamak konusunda yardımcı olsunlar diyebiliriz ancak. Kanada'da çevre örgütleri ülkedeki petrol lobisi üzerinde bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Kanada'da petrol lobisinin bakanlara kolayca ulaşabildiğini gösteren bir rapor sonrasında petrol lobisi olan ilişkiler tartışılıyor. Son bir yıl içerisinde Polaris Enstitüsü'nün açıkladığına göre büyük şirketleri, petrol üreticileri veya petrol üreticileri güçlü Kanada Derneği KAP temsilcileri federal bakanlar ile 52 toplantı yapmış. Yani neredeyse her hafta bir toplantı. Petrolcülerle Kanadalı siyasetçiler arasında toplam görüşme sayısı ise Bakanlar, milletvekilleri, senatörler ve diğer yetkililer hesaba katıldığında 791'i buluyor. Dünyanın Suudi Arabistan ve Venezuela'dan sonra 3. büyük petrol rezervlerine sahip olan Kanada, Ottawa'da geçen Haziran'da kabul edilen yeni yasayla Kyoto protokolünden çekildiğini açıklamıştı. Sera gazı salınlarını kontrol altına almayı amaçlayan tek uluslararası protokolden çekilmenin arkasında ise petrol şirketlerinin faaliyetlerini çevirleyen düzenlemelerin değiştirilmesi vardı. Doğal Kaynak Bakanlığı Sözcüsü ise lobi layarıyla ilgili olarak savunma yapan bir açıklamada bulunması işlere tuz biber oldu. Karada halkının acilen iradesini şirketlerin elinden kurtarması gerekiyor. Radyoaktif atıkların dehşet verici hikayesi sürüyor. İzmir'in Gazi Emir ilçesinde bir kurşun fabrikasının yerleşim yerinin ortasına gömdüğü radyoaktif atıklarla ilgili Greenpeace'ten Cenk Levy bulunan Europium maddesinin insan sağlığına son derece zararlı olduğunu, genetik yapının bozulmasına ve hamile kadınların etkilenmesine neden olabileceğini kaydederek bu madde organ hasarlarına, sakat doğumlara neden olabiliyor, kanser yapabiliyor. Bu tehlikeli maddenin kaynağı ise nükleer santrallerin kalbinde bulunan yakıt çubuklarının yakılması. Nükleer santral olmayan ülkemizde bu atıkların girmiş olması ise tedbir alınmaması büyük bir skandaldır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun bu konuda bir an önce bir açıklama yapması gerekiyor, diyor. Levi bu durumu 2007'den beri biliyor olmasının daha da ürkütücü olduğunu vurgulayarak kimse sorumluluk almamış. Türkiye'de daha bir nükleer santral olmadan İzmir'de yaşanan bu durum sistemin baştan işlemediğinin ispatı, diyor. Buğday Derneği kurucusu Victor Ananias'ın adı, tohumunu attığı dernek projelerinin yanı sıra adına düzenlenecek dönüşüm ödülleriyle de yaşatılacak. Bu ödüller Viktor Ananias'ın dönüşüm ödülü ve teşvik ödülü. Toplum yaşamında ekolojik bütüne saygılı ve erdemli bir yaşam için oluşturduğu örnek çalışma ve proje ile geniş çaplı dönüştürücü bir etki yaratan girişimcilere ve bu yolda umut veren çalışmalar yapan kişilere verilecek ödüllerin konusu tarım, kırsal kültür, enerji, iletişim, yerleşimler ve eğitim gibi yaşamın her alanında yapılan çalışma ve oluşturulan örnek ve projeler olabilecek. Viktor Ananias dönüşüm ödülü Diğer yaşamlarla uyum içerisinde ekolojik bütüne saygılı bir toplum için çaba gösteren, yaşayan kişilere verilecek. Teşvik ödülü için de ekolojik dönüşüm önünde çabaları özendirmek amacıyla öncelikli olarak 18-30 yaş arası adaylar değerlendirilecek. Ödüller için son başvuru tarihi 1 Mart 2013. Koşulları ve diğer ayrıntıları ise victorananias.org adresinde bakıp görebilirsiniz. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.